Su hakkına hoş geldiniz. Ben gün İlhan. Ben Noray Yüce. Ee, geçtiğimiz günlerde yani 3-4 Ekim Pazartesi, Salı günleri e, bugün de dahil olmak üzere Ankara'da bir e, konferans gerçekleştirildi. İklim değişikliğine yerel çözümler yağmur hasalı konferansı. Bugün sona erdi bu. E, Peyzaj Araştırmaları Derneği'nin yani PED, Çankaya Belediyesi ve Portekiz'deki İnsancıl Dünya Derneği ile birlikte e, yapılan bir etkinlik. E, Şubat'ta başlayan bir proje aslında bu. 2016'da yağmur hasadı yoluyla iklim değişikliğine uyum isimli bir proje. Ee, bu Bugün, proje evet. kapsamında Ankara'daki etkinliğe hı hı. Akgün'de Hakkı kampanyası adına evet. e, katılmıştı. E, orada yağmur hasadı ve örnek uygulamalar e, başlığı altında e, bir sunumda bulundu. Hı hı. Yağmur hasadı meselesini e, önemsediğimiz için... Ee, özellikle iklim değişikliği bağlamında ele alındığı için e, sıcağı sıcağına bu konuyu tekrar gündeme getirelim istedik. Hı -hı. Ee, hem Akgül'ün bilgileri tazeyken ama aynı zamanda bu projeyi başından itibaren sürdüren e, peyzaj mimarları odasından e, pardon derneğinden e, peyzaj mimarı Gül'in Özdemir'le bu konuyu Hı -hı. konuşalım istedik. Evet. Merhaba Gül'in. E, merhaba. Hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyiz. İyiyiz. Ee, umarız sen de iyisindir. Yorgun olduğunu ve yorgun olduğunuzu da tahmin edebiliyoruz. Evet. Davetimizi kabul <gülüyor> ettiğiniz için teşekkür ederiz öncelikle olarak. Ben çok teşekkür ederim ee, davet ettiğimiz için. E, şimdi aslında kısa bir giriş yaptık. Bu meseleyi önemsiyoruz e, diye ifade ettik. Çünkü su varlıklarının <gülüyor> hızla kirlendiğini ve tükendiğini e, birçok etkenden dolayı biliyoruz. E, suyu verimli kullanmanın e, önemi bir kez daha e, or açığa çıkıyor bu koşullar altında. E, yağmur suyunu kullanmak da e, önem arz ediyor. Ama neden evet. yağmur suyu? Öncelikli evet. olarak bu sudan başlayalım. Yani yağmur suyunun özelliğine ki biz bunu kullanalım. Buradan bir giriş yapabilir miyiz? Evet, tabi ee, Şöyle, e, yani Türkiye'de yağmur suyu hep böyle başımızın belası kurtulunması gereken bir şeymiş gibi görülüyor. Kanalizasyona veriliyor. İşte sert zeminden bir şekilde atılmaya çalışıyor. Bu da başarılamıyor. Altyapı sistemi yapılmadığından. Hmm. Seller oluyor. Ankara'da çok yaşıyoruz bunu. Alt geçik su basıyor. Yağmur suyunun e, önemi yani elimizde bir kaynak var ve ücretsiz ve bitkiler için, tarım için çok uygun bir su içme suyu için çok uygun bir su ama bunun değeri anlaşılmıyor biz bu projede biraz hani belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına biraz böyle hani kulakları nasıl kaçıralım biraz bunun evet. önemini anlatalım diye böyle bir proje düşündük hı hı ee, aslında Projenin başlangıcını da anlatabilirim. Tabii tabii. Evet, nasıl ortaya çıktı bu fikir? Kısaca. Ee, PZR Araştırmaları Derneği olarak zaten e, bu projeden önce yine iklim değişikliği oyun konusunda bir projemiz vardı. Doğal bitki örtüsünün kullanılmasıyla ilgili. Ondan evet. da hatta biraz bahsedeyim. Ee, park Ondan vardı. çok kısa bahset istersen gülün. Tamam. <gülüyor> tamam. tamam. Ee, yani... Parklarda Antalya'dan, İzmir'den getirilen, Ankara için söylüyorum, İstanbul için de böyle hı hı. E, ya da ithal olarak getirilen bitkiler kullanılıyor. Bunlar çok su ve e, gübre, bakım koşulları istiyor ama evet. doğal bitki örtüsünde yetişen türlerimiz var. Bunlar neden parkta kullanılmasın, iklime daha uyumlu diye bir proje yapmıştık. E, Çankaya Belediyesi de çevre konularında çok hassas geri dönüşüm ve işte kent tarım gibi çalışmalı, kentsel tarım çalışmaları olan bir belediye hı hı. bu iki kurumun birlikteliğiyle ortaya çıktı bu proje evet. şimdiye kadar da güzel gidiyor aslında bu verdiğin örneği yani daha doğrusu sizin daha önce yaptığınız proje dünyanın birçok yerinde uygulanıyor Uygulanıyor. Ee, evet. Söylediğim gibi işte coğrafi ortama uygun, coğrafi yapıya uygun olmayan ya da su açısından daha fazla e, kullanımı talep eden bitkiler yerine bölgenin iklimine uygun ve daha az su kullanımını talep eden bitkiler e, tercih ediliyor. Amerika'da özellikle o büyük e, bahçeleri içerisinde ha. yeşil. Çok canlı yeşillikten işte bitkiler yerine örneğin kaktüsün daha fazla kullanılması. Evet, hatta, hatta teşvik veriliyor tabii, onlara. Aynen öyle. E, işte, çim değil e, de evet. daha az e, su isteyen bitkilerin ekilmesi. Çim ekmeği ekenlere ceza kesilmesi gibi evet. e, çok sayıda e, uygulamayı biliyoruz. Bu açıdan da sizin projeniz anlamlı olmuş. Evet. Su kısmına gelecek olursak, evet. tekrar hasat kısmına gelecek olursak, hı hı. bu projenin de bir başlangıcını anlatabilirsen? Ee, başlangıcı işte Çankaya Belediyesi'nden e, Fezazör Derneği ile böyle bir ortaklık e, kuruldu. Sivil toplum Diyalog Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti işbirliğinde sivil toplum diyaloğu kapsamında destekleniyor projenin. Ee, yani amaç neydi? Neden yağmur suyu? Sen şimdi anlattın yağmur suyunun önemini. Ama e, belediye bu konuda nasıl böyle bir karar aldı? Hani Amaç sadece yağmur suyunu kullanmak değil anladığım kadarıyla aynı zamanda diğer belediyelere ve insanlara da bir örnek oluşturmak evet. değil mi? Evet. Evet, dün ve bugün yaptığımız konferansta Hı -hı. asıl amacımız oydu. Katılımcılardan da yaklaşık bir elli kişi Türkiye'nin farklı bölgelerinden belli diyeler, işte evet, bakanlıklardan katılımcılar oldu, Hı -hı. sivil toplum kuruluşlarından. Onlara iki oturumda iklim değişikliğine uyum ve yerel yönetimler bu konuda Hı -hı. neler yapabilir diye. Evet. Ee, yani onlar onları da katmaya çalıştınız. Evet. Şimdi Evet, iklim değişikliğine uyum kapsamıyla başlayıp yağmur oradı ve işte Türkiye'den, dünyadan örnekler neler olabilir? Evet. Ee, şimdi e, Portekiz'den gelen işte bu e, iki tane arkadaş vardı. Kristof. En fazla konuşan da Kristof'tu zaten. Evet. Evet. Ee, onun anlattıklarını aslında biz aktarsan daha iyi olacak. Siz galiba belediyenin bünyesinde zaten 12 kişi gittiniz Portekiz'de. Bu işin yapıldığı yeri gördünüz, yerinde öğrendiniz. Evet. Neler yapılıyor orada? Ee, biz Mayıs sonunda gittik oraya. iki haftalık bir süreçti. Önce 25 kişilik bir ekip olarak gittik. Hı -hı. Yöneticiler de vardı aramızda ve 5 kadın ve 5 erkek olmak üzere hep 10 çiftçiyle gittik. Hı -hı. Bir de artı evet. 12 uzman. Ee, evet. Çiftçiler de hani yerinde görsün uygulamaları diye ee, ve onlar üç günlük bir eğitim aldılar hem tek, teorik hem uygulama olarak. Ve evet. yani hani döndüklerinde biz bunu uygulayacağız işte ne kadar güzel uygulamalar diye geri döndüler çünkü. E, dün toplantıda vardılar zaten evet dün evet toplantıya geldiler. da katılmışlardı evet. Ee, Gittiğimiz arazi, ilk çıktıklarında, yerleştiklerinde oraya, Kristof e, ve e, topluluğu. Hı hı. E, orada bir kuraklık söz konusuymuş ve su kıtlığı varmış. Evet. E, ve altı ay yaz boyunca hiç su ya yağmur yağmayan bir yer. Evet. E, bunu araştırmışlar dünyada neler yapılıyor diye. E, ve yağmur suyu tutmanın mümkün olduğunu Hı -hı. öğrenip orada bir uygulama yapıyorlar ve çok geniş arazilerde su tutuyorlar ve e, bir iki sene içinde bu suyun dolduğunu göl göllerin dolduğunu görüyorlar ve şu anda içme suları, kullanma suları, Hı -hı. sulama suları hep o göllerden temin ediliyor ve son derece, son derece sağlıklı sular ve ücretsiz. Evet. Hatta komşuları tıplı çektiğinde onlardan gelip su istiyorlar. Böyle bir durum var. Hı -hı, çok güzel. Evet yani çünkü dünkü sunumda da Kristof'un anlattığı gibi aynı Ankara'nın iklimine benziyor. Ankara'nın yapısına benziyor. Evet. Kurak ve Kıraç demişti. Ee, evet. Böyle bir ortamda bile hani yeniden tarım yapılabilmesi Hı -hı. mümkün. Ve sadece evet, tarım Akdeniz yapılmıyor. Akdeniz iklimi orada. Orada da Akdeniz iklimi var. Evet. Hı -hı. Ee, şimdi dünkü etkinlik sırasında e, daha... Sığınız bir şeyi broşür. e ilanı, hı hı. broşürü e Akgün hı hı. bize de İstanbul'a da getirdi. Onda hı hı. E şey kısmında neden yağmur suyu ya da yağmur suyunun özellikleri diye bir bölüm e açmışsınız. Elinize sağlık hı güzel hı. bir e broşür olmuş aynı zamanda. Teşekkürler. E bu yağmur suyunun kullanması, kullanılması açısından özelliklerini... Sıralmış olmak iyi bir şey. Örneğin şunları ya, e, yazılmış e, broşürün içerisinde. Yağmur suyu kalsiyum, karbonat ve magnezyum içermediği için aslında hmm. çamaşır <gülüyor> yıkıma ve yemek pişirme için kaliteli bir sudur. E, yağmur suyu doğal gübrelidir. Sülfül, nitrojen gibi bitkiler için besleyici maddeleri bünyesinde barındırır. E, doğal tatlı sular içinde en az tuz oranına sahip olanıdır. Bu nedenle bitkiler içinde, toprak içinde sürekli. Çok Hı -hı. faydalıdır ve son olarak az önce senin de e, cümlen de geçtiği üzere e, ücretsizdir yağmur suyu herkesin ve her canın kullanımına açıktır demişsiniz. E, bu açıdan ha. örneğin yağmur suyunu kullanmak yani bir kere suyun iç, e, niteliğinden e, dolayı Hı -hı. E, önem arz ediyor onu görmek evet. lazım çünkü... En önemli evet. sorunlarımızdan bir tanesi de bugün e, kirli suyun temizlenmesi ve bunun çok maliyetli olması her geçen gün Hı. maliyetinin artması ve bu maliyetin her seferinde vatandaştan çıkartılıyor Hı. olması. Evet yani suyun pahalanması. Pahalanması. E, oysa e, herkesin hani çatısına yağan e, bir sudan ya da herkesin tarlasına akan e, bahçesine akan bir sudan bahsediyoruz. E, aslında çok da işte temizlemeye ...bazen hiç temizlemeye... ...neredeyse gerek... hiç arıtmaya evet, gerek. Arıtmaya kullanılabiliyor. Kullanılabilecek. bile kullanılabiliyor. Sudan bahsediyoruz. Evet, şimdi evet. E, sizin bu yaptığınız proje... ...tabii kırsal alanda yağmur suyu hasadı... ...toprakta evet. toplanıyor. Ee, bir de bunun Hı -hı. tabii evde... ...yani evde dediğim kentlerde yapılanı var. Çatılardan Hı -hı. zaten e, yüzyıllardır yapılan şeyler... ...bunlar Hı -hı. aslında evet. ama unutulmuş evet. yöntemler maalesef... ...unutturulmuş ya da... ...çatılardan da aynı şekilde e, borular vasıtasıyla... ...bir hazinede biriktirip bunu kullanabiliyoruz. Bir de böyle bir Hı -hı. yönü var. Yani bu evet. sadece şey değil. Kırsalda olan bir şey değil. E, bu kısımdan devam edecek olursak... ...Gülün Hanım... ...aynı zamanda yağmur suyunu tutmak... ...yani aslında yağmur hasatı dediğimiz şey... ...yağmur suyunu tutmak. Toprakta evet. e, tutmak. Evet, bunun faydalarına ilişkin olarak... ...neler söyleyebiliriz? Yani bu tutmanın... ...örneğin seni engellediğini biliyoruz. Sonuçta. Hı -hı. Bu, bu başlık altında böyle hızlıca sayabileceğimiz maddeler var mıdır? Tabii ben önce şuna da değinmek istiyorum. Şimdi bu proje hem kırsal hem kentsel alan için hmm. düşünülmüş bir proje aslında. Evet. Kırsal alanda tarım yapıldığı için kentsel alanda park ve bahçeler var ve çok su tüketiliyor. Hı -hı. Bunu azaltmak için neler yapılabilir diye. Su tutma... Peyzaj alanları aslında özeti e, yani yağmuru toprakta tutmayı amaçlıyor. İşte hendeklerle hı hı. E, ya da malçlamayla hem buharlaşmayı önlemeliyiz hem hı. de e, yeraltı sularını beslemeliyiz. E, Topografyaya ufak yönler vererek yani bu aslında belediyeler için hiçbir maliyeti olmayan hatta ufak bir bakış açısı değişikliğiyle mümkün. E, Kullanılan suyun azaltılmasını hedefleyen e, hı hı. bir proje aslında. Yağmur suyunu tutmak e, su kirliliğini azaltıyor bir kere. Hı hı. E, erozyonu önlüyor en başta. Bu tarım alanları içinde e, geçerli. E, seli önlüyor. E, yeraltı sularını besliyor. E, kaliteli bir içme suyu demin de dediğiniz gibi. Ya da işte mesela e, sular kesildi ama sizin yağmur suyunuz varsa... Ya da işte bahçenizde su tutma kayda alanı yarattıysanız, ondan çok etkilenmiyorsunuz. Hı hı. E, bitki örtüsünü besliyor. Tabii bu portekiz'de gittiğimiz alan e, daha önce tabii kurakmış biraz, şimdi yemyeşil. Böyle komşuları inanamıyorlarmış yani. Nasıl bu kadar büyüdü? Portekizlerini gördük böyle biz de diye. zaten konferansı öncesi sonrası şeklinde e, evet. inanılmaz bir farklılık vardı. Çünkü su tuttuğumuzda yeraltı su seviyesi yükseliyor. O zaman bitkiler canlanıyor tabii. Daha çok Hı -hı. yaban hayatı gelişiyor. Evet. Evet. evet. Ee, bu faydaları hani çok sayıda var bu uygulamanın. Ee, ama sizin de ifade ettiğiniz önemli bir mevzu var. Aslında ...çok uygulanabilir bir yöntem. Yani... Evet. E, hmm. Zaten akıl almayan... ...ya da hani hmm. e, insanın canını sıkan... ...noktalar burada oluşuyor. Hani uzaya... E, araç göndermekten, aya, araç görmekten, <gülüyor> göndermekten ya da uzaydan görünen köprüler inşa etmekten e, bahsedilirken, bu kadar basit ama hayatımızda çok olumlu katkıları olacak e, şeylerin yapılmaması cidden insanın, insanların canını sıkıyor. E, çünkü bir yandan hani su varlıkları azalıyor diyoruz, su kriziyle karşı karşıyayız diyoruz. Hı -hı. Bunu bugünden engelleyebilecek nitelikte e, araçlarımızdan bir tanesi bu insanlığın bilgi evet. birikimi teknolojisi bu şeyi çok rahat bir biçimde e, hayatın her alanına sokabilir yani çok büyük yatırımlara da gerek yok bunun için ee, yani. hatta e, yani tankerle sulama yapılıyor mesela Ankara'da hı hı. hem onun fosil yakıtı var hem çok hem maliyetli hem çevre açısından çok sakıncalı. Ankara için <gülüyor> özel olarak uygulamak lazım. Ankara'nın fotoğrafları evet. hep kafamızda şey çünkü iki damla yağmur yağsa gölet haline dönüşmüş alt geçitler ya evet. da su Bu basmış metrolar şeklinde. Evet, yani maalesef. böyle bir manzara ile karşılaşmamak için de tercih edilecek bir yöntem aslında. Dediğiniz evet. gibi tabii ki yeşil alanlar, kent içi yeşil alanlar ağırlıklı olarak tankerlerle falan sulanıyor diyebiliyoruz ama belki... Ve buharlaşma hat safhada tabii olsun. Yani çok küçük bir kısmı toprağa inip bitkiye faydalı olabiliyor. Bir de böyle bir yönü var. Bir de şöyle, dinleyiciler belki gözlerini de canlandırabilir. Genelden Türkiye'de yeşil alanlar bordürle çevrelenir. Biraz yüksekte yapılır. Yani evet, özel evet. bakım isteyen alanlarmış gibi. Halbuki yol seviyesinden aşağıya yapılsa yağmur suyu oraya rahatlıkla akabilir ve, ve ek sulamaya gerek kalmadan ya da onu azaltarak ...daha uzun süre yaşayabilirler. Değil mi? Kudaklık zamanlarında da... ...hayatta kalabilirler... ...böylelikle. Yani ufak tasarım... Hı. ...düşünceleriyle... ...bu çok güzel çözülebilir. Evet, evet. aynen öyle. Yani Aslında Nura'nın dediğini bir daha tekrar edeceğim ama... ...niye? Çünkü dün konferansta da... ...Chris aynı şekilde dedi ki... Dedi ki ...bizim şu anda ihtiyacımız olan şey... Roket bilimi değil küçük <gülüyor> adımlarla yapılacak böyle e, çabalar dedi yani bunların Hı -hı. hayata geçirilmesi gerekiyor dedi gerçekten de evet, evet. Ee, bu kısımda yani bu bir uygulama yeriniz var mı peki yani bu teorik olarak konuşulan şeyleri ya da işte Portekiz'de gördüğünüz ve işte değerlendirdiğiniz sonuçları Türkiye'de hiç uygulama şansına ulaştınız mı bu proje kapsamında? O da şöyle Çankaya Belediyesi zaten bu proje ortaya çıkmadan önce de e, Yağmur Asad'ı tekniğini uygulamak istiyormuş. E, ve uygulayacaklarını söylüyorlar birkaç yani, yani uygulayabildikleri alanlarda. Çünkü her alan da uygun olmayabiliyor. İşte hem topografik evet. açısından hem ülkeye sıkıntısı olabiliyor. E, hmm. Ve bir de e, projede şöyle bir faaliyetimiz olacak. E, Şubat 2017'de bitiyor projemiz. O tarihe kadar e, henüz belli değil. E, üç günlük bir eğitimimiz olacak. İşte bir gün sivil toplum kuruluşlarına, bir gün belediye çalışanlarına, bir gün çiftçilere. Bu e, Portekiz'de eğitim alan 12 uzman, onlara daha detaylı uygulamaya yönelik e, bir gün birer günlük eğitim verecek ve bunu Türkiye'de de yaygınlaştırmak istiyoruz. Proje bittikten sonra kayıtlı araştırmaları Derneği olarak gidip hani, talep eden belediyelere STK'lara bilgilerimizi paylaşmak istiyoruz. Evet. Hı -hı. Güzel, çok güzel. Türkiye'de şimdi bu yöntem biliyor bizim hmm. ya da bildiğimiz kadarıyla çok yaygın değil çok sınırlı Hatta çok çok istisna evet yani hmm. birkaç tane şey var yerde uygulama olduğunu biliyoruz <gülüyor> bunlardan bir tanesi örneğin Ankara Bey Pazarında işte su şebekesi olmayan Tekeköy'ünde kuyumcu Tekeköy'ünde Yine bu da bir Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı e, desteğiyle gerçekleştirilen bir proje. Yağmur sarnıçları yerleştiriliyor Hı -hı. Kuyuncu Teke Köyü'ne ve suyun depolarla biriktirilerek e, kullanılması sağlanmış. E, Diyarbakır'da var Evet bu sayede Hı -hı. E, köyün e, içme ve kullanma suyunun tamamı çatılardan Hı -hı. elde edilmeye başlanmış. Diyarbakır, hı hı. E, Güneş Ev başka açılardan da e, bir proje şey. aslında hı hı. bu. Güneş Ev aslında kendine yetebilen e, ev anlamında enerjisi ve suyu açısından öyle değerlendirilerek hı hı. hayata geçirilen bir proje. O da aynı şekilde çatıdan e, su toplayarak bütün su ihtiyacını karşılayabiliyor. E, ama... Sorun burada Örneğin, dünyada başka yerlerde biliyoruz. Belli metrekarelerin üstünde çatı e, büyüklüğü açısından e, söylüyorum. E, Çin'de ya da işte Almanya'da, Almanya'da var, Hindistan'da, Hindistan, Japonya'da. Çin'de ülkelerde. yoktu. şimdi evet, olup olmadığını tam Ben de çok ama. iyi hatırlayamadım. Hı -hı. Evet. E, ama belli metrekare üstünde çatınız varsa e, su... Yağmur suyunu biriktirme gibi bir şeyinizinde olması lazım. Altyapınızın da olması lazım. Yasal zorunluluk, evet. zorunluluk getirmiş. Sadece yasal zorunluluk, zorunluluk getirmek getirmekle de yeterli değil. Aynı zamanda bunların yapılması için teşvik de verilmesi Tabii. gerekiyor. Aynen, de. Belediyelerden, hükümetten evet, neyse aynen. işte yaygınlaştırılması için. Çünkü sonuçta biliyoruz ki işte e, suyun kullanımı da evsel su kullanımı da yaklaşık yüzde on, on bir civarında... Önemli bir tasarruf miktarına yol açacaktır. Eğer yani. yağmur suyu kullanılırsa. Tabii sadece yağmur suyu değil gri su kullanımı falan hepsini birlikte düşünmek lazım. Hı hı. Yeşil bina olarak falan tasarlandığı zaman binalardan çok büyük ölçüde su tasarrufu sağlayabileceğimizi görüyoruz zaten. Evet, e, evet. şimdi programımızın sonuna sana geliyoruz ediyoruz, artık. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Gül'ün sana. Ben de çok teşekkür ediyorum. Anlattığın için yağmur suyu hasadı gibi çok önemli bir meseleyi bizlerle paylaştın. Ee, görüşmek üzere seninle hoşça kal. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoş, Hoşçakalın. Evet. Programımızın sonuna geliyoruz ama bir müzik e, arası mı verelim? Sonra da kapanış yapalım. Bir istersen bir anons yapalım. Hani e, Konferansımızla ilgili. Evet, geçen hafta da dile getirmiştik. Bundan evet. sonraki her programımızda sık sık söyleyeceğiz. Evet, bunu yapacağız, artık alışkanlık <gülüyor> haline getireceğiz. 12-13 Kasım tarihlerinde İstanbul'da uluslararası su mücadeleleri konferansı gerçekleştireceğiz. Aslında onun ilk oturumunu da İstanbul'da su krizine ilişkin Hı -hı. bir oturum. Bun, o oturumda da bu İstanbul'daki suyun verimli kullanımını... Evet ifade tamam. edilecek ve Hı -hı. işte e, yağmur suyunun kullanımı gri suyunun gri kullanımı suyu. evet. şehirlerde daha doğrusu suyun verimli kullanılması açısından e, şimdiye kadar üretilmiş teknikleri yöntemleri e, evet. dile getireceğiz. Evet. Cazip kılmak açısından söylemiştim daha detaylı bir biçimde anlatacağımızı. <gülüyor> evet. 12-13 Kasım tarihlerinde tüm dinleyicilerimizi de bu konferansa bekleriz. Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşecek. Detaylı Hı. bilgi web sitemizde yer alıyor www.suaki.org Evet. Ee, bu kadar yağmur yağmur dedik. Şimdi yağmurla bitirelim yine programımızı. Bob Dylan'dan dinliyoruz. A Hard Rain's Gonna Fall.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 I've been out in front of a dozen dead oceans, I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard and it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard.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 So guns and sharp swords in the hands of young children, and it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard rains are gonna fall.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 I heard 100 drummers hands was I heard 10,000 whispering nobody listening. I heard one person starve I heard many people laughing